su hakkında hoş geldiniz. Ben Akkün İlhan. Ben Nuran Yüce. Geçen hafta e, göllerle ilgili pek çok haber çıktı. Hepsi de tabii olumsuz haberler. Bu nedenle e, su hakkında bu hafta bu aslında bizim en önemli içme suyu varlıklarımızdan olan göllerin halini içler acısı halini ele alalım dedik bu programda. Türkiye'de son 40 yıl içinde yok olan sulak alanlara baktığımız zaman bunun Marmara Denizi'ne denk bir büyüklükte olduğunu hatta daha fazla olduğunu görüyoruz. Ee, ...geriye kalanlar yani yok olmamış olanlar ise ya kurumak üzereler ya da hızla kirleniyorlar. Sulak alanlar sadece bize su sağlaması açısından önemli değiller. Bunlar aynı zamanda dünyanın en önemli genetik rezervarları. Dünyadaki türlerin yüzde kırkını barındırıyorlar. Tüm hayvan türlerinin ise yüzde barındırıyorlar. Ve taşkın kontrolü sağlamada, yeraltı sularının beslenmesinde... Kıyı çizgisinin korunmasında, fırtınalardan korumada, sediment ve besin depolamada, iklim değişikliği kontrolü ve su arıtımı gibi pek çok alanda çok önemli işlevleri var. Evet, bu çok e, sayıda işleve sahip olan suha kalanlar Türkiye'de e, yok olmasının da e, kirlenmesinde pek çok nedeni var. E, hızlıca saymaya başlayalım. Tarım için aşırı su çekimi ve su israfına neden olan sulama yöntemleri nedeniyle yok olanlar var. Bunlara örnek verebiliriz çok sayıda. Orta evet. Anadolu'da özellikle Beyşehir Gölü, Tuz Gölü. Ereğli Sazlıkları, Kulugöl, Meke Gölü, Seyfe Gölü, Sultan Sazlı, Akşehir, Eber Gölleri tam da bu nedenle yok olmanın eşiğinde olan göller. Ee, tarım ve endüstri, kentsel kullanım sonucu oluşan atık suların artılmadan doğaya geri verilmesi ve göllerin kirlenmesi söz konusu. Yine bunlara hızlıca örnekler verebiliriz. Eridir Gölü, Bafa Gölü, Tuz Gölü, Gediz Deltası, Ulubat Gölü, Beyşehir Gölü, Burdur Gölü, Göksu Deltası, Sapanca Gölü, Akyatan Lagünü. Evet. Liste uzun. Liste çok. <gülüyor> Yine büyüyen çarpı kentleşme sonucu yerleşim yeri veya tarımsal alan açmak için kurutulan sulak alanlarda var. Baraj, HES ve su transferi gibi doğa ve toplum üzerinde olumsuz etkileri hiç dikkate alınmadan yapılan su altyapı yapı projelerinden dolayı da Olumsuzluklar yaşanıyor. Ulubat Gölü'nde olduğu gibi mesela otoyollar ve köprüler gibi dev ölçekli altyapı projeleri de yıkıma neden oluyor. Bunun dışında yine tabii madencilik, taş ocakları kurma ve benzeri faaliyetleri de unutmayalım. Hı hı. Ya da işte Eğirdir ve Beyşehir göllerinde gördüğümüz gibi yasak balıkçılık, alcılık faaliyetleri de ekosistemi bozuyor sulak alanlarda. Evet. Şimdi Türkiye'de aynı zamanda koruma altına alınması gereken çok sayıda sulak alan var. E, bunlar arasında e, uluslararası Ramsar Sözleşmesi'ne tabi tutularak koruma altına alınması gerekenler var. Hı -hı. E, ama e, sayısı çok olmasına rağmen ki yüzden fazla yerden bahsediyoruz. E, ancak 14 tane sulak alan Ramsar Hı -hı. Sözleşme kapsamına dahil edilmiş durumda evet. ee, şimdi neden daha fazlası bu koruma altına alınmıyor niye Ramsara dahil edilmiyor diye soracak olursak e, Orman ve Su İşleri Bakanlığının bir yanıtı vardı e, daha öncelerden verilmiş e, yeterli teknik kadromuz yok bu Hı -hı. Iı, sulak alanların gerekli kriterleri sağlayıp sağlamadığını denetlemek üzere Hı -hı. Iı, iş yapabilecek yeterli kadromuz yok. Bu yüzden Hı -hı. de biz bunların ıı, Ramsar'a dahil edilmesi için gerekli dosyaları hazırlayamıyoruz demişlerdi. Ne güzel bir bahane değil mi? Evet yani bu böyle bir açıklama var. Bu kimseyi tatmin edebilecek nitelikte bir açıklama değil tabii ki. Evet e, tabii şey var yani bu alanlar tespit edilip koruma altına alınca da bir şey olmuyor aslında. Denetimsiz yolsuzluk, denetimsizlik, yolsuzluk gibi nedenlerle koruma yine sağlanamıyor. Mesela işte Seyfe Gölü Ramsar alanı kapsamında e, uluslararası koruma altında yani. Ancak geçtiğimiz günlerde tamamıyla kuruduğuyla gündeme geldi zaten programımızda da el alacağız. İmzaladığı uluslararası sözleşmelerin bile şartlarını getiremeyen bir devlet var aslında karşımızda. Hı -hı. Yine Milli Park statüsünde olan Bafa Gölü var. Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası. Bunların hepsi aslında Büyük Menderes Deltası kapsamında. Bunlar da korunamıyor. Ee, i̇şte yani geçtiğimiz günlerde bu sulak alanlar bir dizi olumsuz haberlerle gündeme gelmeye devam ediyor. Evet. Bu ilk e, haberlerden başlayalım. İlk evet. gündeme gelen haberden başlayalım daha doğrusu. Büyük Menderes Deltası, Deltası ile ilgili bir haberdi. Bu aynı zamanda Bafa Gölü'nde içeren bir haber... İkisine de detaylı olarak bakmaya çalışacağız. Hı. Geçtiğimiz hafta medyada Söke Ovası'nda e, regülatörlerde biriken binlerce ton katı ve sıvı atığın Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndan Ege Denizi'ne e, döküldüğüne ilişkin haberler yer almıştı. E, bahsettiğimiz yer Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Hı. birisi. Burada bulunan Dilek Yarım Adası 1966'da Büyük Menderes Delta'sı da 1994 yılında milli park ilan edilmiş. Tarihler bayağı eski. Evet, evet. Ee, yarımada Türkiye'deki maki florasının en iyi örneklerine sahip. Ee, kuzey kısımlarında Karadeniz florasına ait türleri de barındırıyor. Yine Delta e, Ege bölgesinin göçmen kuşları için en önemli yaşam alanlarından biri. Aynı zamanda da deniz balıklarının yumurta bıraktığı saha. Evet. Tabii şunu da belirtelim hemen aslında bu çevre felaketi yeni bir şey değil. Bu sene yaşanmış bir şey değil. Her sene yaşanıyor. Bunu yetkililer de belirtiyorlar. Büyük Menderes Nehri'nin uzunluğu 584 kilometre bayağı uzun. Dolayısıyla bir sürü şehirden geçiyor. Afyon, Karaysar, Uşak, Denizli, Aydın'dan geliyor. Ve bütün buralardan gelen atıklar nehirden geçerek regülatör kapaklarında birikiyor. Bu senede yaklaşık bir ay önce bu atık birikimi ortaya çıkmaya başladı. Bekmeyi e, aydın... başlayınca yetkililer uyarılmış çevredeki evet. vatandaşlar, çevre örgütleri tarafından ikaz edilmişler. Evet aynen. Ancak e, yani yetkililer temizleme yapmadığı gibi regülatör kapaklarını da açmışlar. Böylece binlerce ton katı ve sıvı akıt, e, atık önce Bafa Gölü'ne gidiyor. Ondan sonra da Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndan Ege Denizi'ne dökülüyor. Yani kapaklar açılınca bu pislikler Menderes'in ulaştığı son noktaya kadar gidiyor diyebiliriz. Yetkililere göre de hani DS'nin elindeki iş makineleriyle bu kirliliğin temizlenmesi imkansız. O yüzden bir şey yapamıyoruz diyorlar. Evet yani burada e, özellikle soruluyor. Yani bu e, atıkların e, toplanması mümkün değil mi diye soruluyor. Anlayan yanıt bu. Yani bunu toplayabilecek e, elimizde yeterli e, makine yok deniyor. Evet. Bu bir e, gerekçe oluş. O, olamaz oluşturmaması Şunu, gerekiyor yani hı. bir Kim temizleme yani yönteminin hı. mutlaka bulunması gerekiyordu gerekirse insani yöntemler hı. hayata sokulabilirdi yani insan emeği hı. kullanılarak da yapılabilirdi ama sorun tabii ki son noktada e, devreye girmek değil başta hı hı. yani e, kirliliğin önlenmesinde adım atmak e, tedbir almak gerekiyor. Şimdi buna ilişkin neler yapılmış ona bir bakalım. Evet. Yani bu kirlilik nasıl oluştu? Bu kadar binlerce atık nasıl büyüttü? Evet. Şimdi Büyük Menderes Havzası'nda çok sayıda evsel ve endüstriyel atık sular nehre bırakılıyor. Hiçbir arıtmaya tabi tutulmadan hemen hemen. Delta çevresinde pamuk tarlaları var. İşte bunlarda kullanılan gübre, pestisitler, herbisitler bir şekilde... E yani tarımdan dönen direnaj sularıyla alana taşınmış oluyorlar. Oradan da suya iniyor zaten. Çiftçiler nehrin ve ana kanalının ağızlarını kapatarak sulamada kullanıyorlar. Alanda yine bir başka şey kaçak avcılık sorunu da var. Ama bu yine de diğerlerine göre çok büyük bir sorun değil. Ee, balık yavruları kaçak ve kontrolsüz olarak toplanıyor. Şirketlere satılıyor. Ve balık üretimi amacıyla açılan havuzlar var. Bunlar da ekosistemi bozuyor. Havzanın su dengesinde bu görülen bütün bozulmalar kirlilik ve aşırı avlanma sonucunda artık zaten balıkçılık falan da kalmamış. Hı -hı. Orada çökmüş durumda her şey. Evet. Yani önemli bir kirlilik noktası pamuk üretiminden kaynaklı Hı -hı. görünen öyle bir şey. Ee, delta çevresinde yoğun bir biçimde pamuk üretimi yapılıyor. Pamuk tarımı Hı -hı. için tarla açılması... Zaten yani kaçak tarla açılması ya da yoğun bir biçimde tarla açılması ekosistemi tarif eden önemli unsurlardan bir tanesi. Ee, nehir ve kollarında nehir hidrolojisinin bozulmasına neden olan 13 adet baraj ve çok sayıda sulama projesi var evet. aynı zamanda. Havzada kaçak olarak tarım alana çevirmiş alanlar var. Ee, nehir ve kanaldaki sular daha önce defalarca e, sulama amaçlı kullanıldığı için... Büyük bir kirlilik yükü de taşıyor. Hı. Bunlar da e, işte kirliliğin önemli nedenlerinden bir tanesi. E, ayrıca Büyük Menderes Havzasında çok sayıda büyük şehir ve endüstri tesisi var. Bunların aratılmamış atıkları da nehre Hı. karışıyor. Hepsi üst üste geldiğinde tablo Hı. bu Hı. oluyor. Evet toplu balık ölümleri de yaşanıyor. Lagünler günlerde bu havza içerisinde. Milli Park olmasına rağmen Karine Lagün'ü. Kuzeyindeki yamaçlara yazlık ev inşa etmek konusunda da pek çok baskı var. Bunları tabii bütün bu saydığımız şeyleri senin ve benim saydığımız sebepleri ortadan kaldırmadan ne kadar temizleme yaparsanız yapın yüzeysel bir şey oluyor. Yüzeysel bir çözüm, çözüm bile değil. Ancak tabii ki DSE'nin toplamlamış pislikleri bir şekilde bertaraf etmesi gerekiyor. Yoksa... Daha önceden ve bu sene de olduğu gibi tüm birikmiş atıklar bütün denize yayılacak. Yani bir problemin bir yerden diğerine taşınmasına şahit oluyoruz biz sürekli olarak. Evet. Evet. Ara verelim mi? Evet bir ara verelim ondan evet. sonra. Şimdi ruhi sudan dinleyeceğiz. Karanfil suyu neyler? Yastıkta erensin sususun kaç gündür uykusuz varsam yarinin varsam yar su hakkında bu haftaki konumuz göllerle ilgili. Türkiye'nin gölleri kuruyor, kirleniyor. Sulak alanları da tabii sadece göllerle kısıtlamamak lazım. İlk bölümde Büyük Menderes Deltası'nın nasıl kirlendiğinden bahsettik. Ve bu Menderes Deltası'nın içinde yer alan bir de Bafa Gölü var. Burada da çok ciddi bir kirlilik felaketi yaşanmakta. Bunca kirlilikten zaten hani koca Menderes Deltası kirlenirken Bafa Gölü'nün kirlenmemesi mümkün değil. Büyük Menderes Nehri yıllardır uzun bir nehir olduğu için 500 küsur kilometre Afyon, Denizli, Uşak, Aydın ve ilç çevresi Aydın il ve çevresindeki yerleşim alanlarındaki bütün bu tarım alanının sanayi kuruluşlarının atıklarını e, bir fossettik kanalı gibi adeta taşıyor. Ve kirletilmiş e, Menderes Nehri'nin getirmiş olduğu iç ve dış kirlilik yükleri özellikle azot, fosfor Gölün kışın köpürmesine neden oluyor Bafa Gölü'nün. Yazın ise gölün daha çok göl yaka kapı kırı kesimlerinde bezelye çorbası kıvamında yeşil bir renk almasına neden alıyor. Bunun nedeni de tabii alk popülasyonun çoğalması burada. Nitekim Delta'nın Güneydoğu'sunda yer alan Bafa Gölü geçtiğimiz senelerde de olduğu gibi aşırı kirlilik nedeniyle bu de çok ciddi bir koku içerisinde. Her taraf evet. kokuyor. Oysa bu göl bir kuş cenneti. 325 evet. bitki, 261 kuş, 22 sürüngen ve 19 memeli türüne ev sahipliği yapıyor. Çevresinde yaşayan halk turizmi ve balıkçılıkla geçiniyor. Büyükşehir yasası ile e, geçtiğimiz sene mahalleye dönüştüren Kapıkırı, Serçin, Göl Yaka ve Bafa köyleri en fazla kirlikten etkilenen bölgeler evet. yapılan ölçümlerde oksijen e, ötrofikasyon sınır değeri ...litrede 7,5 mg olması gerekirken 3'e düşmüş hmm. bu bölgelerde. Ee, ötrofikasyon gölde başta karadan gelenler olmak üzere çeşitli nedenlerle besin maddelerinin büyük oranda çoğalması sonucu... ...plankton ve e, alk varlığının aşırı derecede artması demek. Bu durumda sudaki çözülmüş oksijen miktarını azaltarak uzun vadede su ekosisteminin ölümüne neden oluyor. Ee, bu aynı zamanda gölde ağır bir e, kokuya neden oluyor. Bu yüzden göle yapılan turistik turların çoğu iptal ediliyormuş. Ee, göldeki kirlilik ve kötü koku nedeniyle günübirlik geziler e, için gelenlerin de sayısında azalma olduğu söyleniyor. Evet. Ee, tabii bu durumda yetkililerin yaptığı maalesef kirliliği baştan önlemek yerine... Göle su takviyesi yapmak. Yani aslında kirliliğin konsantrasyonunu biraz azaltmaya çalışıyorlar. Ama bu yeterli değil. Zaten görüyoruz beş yıldan bu yana gölle ilgili çok ciddi çalışmalar yapılmış. Hem yani üniversiteler hem STK'lar. Bunların e, verilerine göre gölde azot ve fosfor düzeyi alt üst olmuş durumda. Bakanlığın göller için belirlediği bir takım değerler var. Bunlar baz alındığında... Serçin bölgesinde 10, Kapıkırı bölgesinde 5 kat daha fazla azot tespit edilmiş izin verilenden fazla. Hı hı. Yine hatırlatalım bakanlığın belirlediği oksijen ötrefikasyon sınır değeri 7,5 miligram litreydi sen de belirtmiştin. Burada ise yani Bafra, Bafa Gölü'nde yapılan ölçümlerde 3 miligram bölü litre çıkmış. Bir de şeyi de söylemek lazım bu Bafa Gölü'nde gördüğümüz alt çeşidi zehirli bir türmüş. Karaciğerde birikime birikme yaparak tahribata neden oluyormuş dolayısıyla su kuşlarında ve diğer omurgasız canlılarda ölümlere neden oluyor. Evet. Bugün ele aldığımız konular geçtiğimiz hafta içerisinde basına yansıyan göllerle sulak alanlarla ilgili haberlerden derlediğimiz, derlediklerimiz bunlardan bir tanesi Seyfe gölü kurudu. Evet. haberiydi ee, Kırşehir'in Mucur ilçesinde bulunan Seyfe Gölü'nün kuruduğuna ilişkin haber ...de aslında çok önemli bir varlığımızın nasıl yitip gittiğini gösteriyordu. Çünkü bu alan da aslında yine bir kuş cenneti. 200'e yakın göçmen kuşun konaklama ve üreme alanı. 1990 yılında tabiat kurma alanı olarak ilan edilmiş bir bölge. Çevresindeki eski Tunç çağının izlerini taşıyan 20 höyük ve tümülüsün bulunması nedeniyle de... ...birinci derecede doğal sit alanı olarak kabul edilen bir bölge. Evet. Aynı zamanda da Ramsar Sözleşmesi Sözleşmesine dahil evet. dahil edilmiş o on dört tane sulak alandan bir tanesi ülkemizi. Dolayısıyla koruma altında olması lazım. Yani her yerden şöyle deniliyor. Koruma da Korunması altında. lazım. Ancak maalesef tamamen sözde kalmış bir şey. Üstelik yani geçtiğimiz senelerde kuraklık yaşadık. O yüzden Seyfe Gölünün kurunmuş olması çok da şaşırtıcı bir şey değildi. Ama bu sene kuraklık da yok. Ona rağmen Seyfe Göl'ü tamamen kurumuş durumda. Öyle bir duruma gelmiş ki kuruyan gölden kalkan toz bulutları çevredeki bitki örtüsünü artık çok olumsuz şekilde e, etkilemeye başlıyor. Artık şey diyor oradaki insanlar zaten kuş cennetiydi ama artık toz cennetine dönüştü evet. diyorlar. Yani ilk kez kurumadığını sen de söyledin 2006 Aralık ayında da kurudu evet. söyleniyor. Bunun nedeni ne diye dönülüp bakıldığında birkaç tane açıklaması var. Bunlardan bir tanesi gölün zeminiyle ilgili zeminin jeolojik özelliklerinden dolayı derine sızma olmadığı için çok yağışlı yıllarda oluşan göllenmeler oluyor, taşkınlar oluyor. Bunu evet. önlemek amacıyla 1970 yılında bu göllerin ana göllere bağlayan taşkın kanalları oluşturulmuş evet. ee, ve bu yıllarda birçok çiftçi de işte tarım yapmak amacıyla taşkın kanallarına bağlanan drenaj kanalları evet. açmışlar. Ee, başka bir neden ise göl kenarına içme ve sulama amaçlı açılan kuyular deniliyor. Yani gölün kapasitesinden evet. e, çok fazla miktarda daha fazla miktarda su çekimini sağlayacak altyapılar oluşturulmuş. Aynen öyle. Alanı besleyen tek tatlı su kaynağı Seyfe Köyü civarlarında bir takım pınarlar. Bunların suları da Mucur ilçesi ve Gümüş Köyü'ne yönlendirilmiş durumda. Bu nedenle alana bu kaynaklardan yeterince su gelmiyor ama sürekli su çekiliyor anlattığın gibi zaten. Son yıllarda kontrolsüz kuyu açımı nedeniyle de yeraltı suyunun aşırı kullanımı söz konusu ve bir başka neden havzanın iklimine uygun olmayan ve yine çok su tüketen tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi bu nedenlerle alan büyük ölçüde zarar görmüş durumda. Evet. Yeni açılan kuyuların derinliğine baktığımızda 200 metreyi bulduğunu görüyoruz. Gerçekten çok derin kuyular açılmış. Ee, kuraklıkla yani kuraklık olduğunda yeterince yağış olmadığı zaman doğal olarak bu yeraltı kuyusu kaynakları, yeraltı suyu kaynakları beslenemiyor ve seviye hızı düşüyor. Ayrıca gölleri besleyen akarsular üzerine plansız ve çok sayıda baraj ve Gölet yapılması sorunu da var. Evet. Şimdi göller kuruduğunda göllerin bulunduğu çevrede nem azalıyor. Yağışlar düşüyor. Don olayları artıyor. Yöreye özgü tarımsal ürünlerin verimliliği azalıyor. Ee, göller kurudukça çevresinde yaşam eskisi gibi tabii ki devam etmiyor. Gölü besleyen suların çekilmesi çekilmemesi için e, Kırşehir Valiliği'ne, e, Mucur Kaymakamlığı ve Belediyesi'ne ve ilgili makamlara bu bölgede yaşayanlar eee Seyfe Gölü kuş cenneti kurumasın diye uyarıcı dilekçeler vermişler. İmza kampanyaları yapılmış ama bunların hiçbiri e, Ramsar koruma kapsamında olan bu gölü kurmaya yetmemiş. Hmm. Evet. Keşke sadece bunlarla kalsa da o kadar çok örnek var ki ama yine e, bir başka örnek olarak işte İzmir'in tek temiz su kaynağı havzası e, olan Efem çukurundan biraz bahsedebiliriz çok kısa. Burada da biliyorsunuz bir altın madencili işlemi var. Altın madencili 2010'dan 2011'den beri devam ediyor. Bir de kapasitesinin artırılması söz konusuydu. Bunun için bir ÇED raporu alınması gerekiyordu. Ona olumlu karar çıkmıştı. İşte o olumlu karar bozuldu falan. Yani İzmir'de de temiz bir su havzası hızla kirletiliyor. Aslında FM Çukur'unu bizzat e, biz diğer e, programlarda ele aldık. Evet. E, bunu bugün konuşmak istemedik. Hmm. E, çünkü çok benzer nitelikte başka bir yeri konuşmak istiyorduk. Bugün e, vaktimiz varsa yine biraz Nasıl giriş yapalım. E, Peru, Türkiye'den bayağı e, uzakta bir yer... E, Peru'da e, yine altın madenciliğinin nasıl su varlıklarını kirlettiğini ve buna karşı e, sürdürülen bir mücadeleden bahsetmek istiyoruz. Peru hükümeti 2010 yılında Konga adı verdiği bir altın madeni projesini onaylıyor. Maden ülkenin kuzeyindeki bir dağ köyü olan Selenli'de e, hayatı felç edici çok açık ve bunun üzerine insanlar Hı -hı. suya evet altına hayır diyerek bir mücadele başlatıyorlar ve başarılı da oluyorlar çünkü bu altın madencili altın madeni 2014 yılında işletilmesi bekleniyor hı hı. E, açılması bekleniyor ama hala açılabilmiş değil bölge halkının direnişi sayesinde e, bu altın madeni sadece bölgedeki suyun ve toprağı zehirlemeyecek bu zehirli sular nehirler ar aracılığıyla Amazon ve Pasifik'e de Ulaşacak hmm. çok benzer nitelikte şeylerden bahsediyoruz az önce hmm. Menderes'in kirlenmesi ve onun Ege Deniz'e ne hmm. ulaşması gibi. Ee, bu proje e, sadece altın madenciliğini içermiyor. Ayrıca e, Dört Göl'ün 700'lü kaynağının 600 sulama kalanının 27 lagünün kurulmasına yol açacağı da ifade ediliyor. Evet. Hmm. Proje hayata geçmesi durumunda da her sene en az iki milyon metre küp suya ihtiyaç duyulacak deniyor. Evet sadece suya değil tabii bu su kaynaklarını ve toprağını zehirliyorlar. Toprağı zehirliyorlar, doğa ve çevreye zarar veriyorlar. Ama e, aynı zamanda burada yedi tane baraj projesi de gündemde. Bu barajlardan en az biri bu konga altın madenin enerji ihtiyacını gidermek için kullanılacak. Yani bir maden geldiğinde bir dizi projede beraberinde geliyor. İnsanlar e, haklı olarak tabii altın madenine karşılar. Zaten buna benzeyen bir proje 1993'te gerçekleştirilmiş ve çok olumsuz sonuçlanmış. şeyler sonuçlanmış. Orada Veriden çok ilginç bir tutulmamış. veri var. Evet. E, bu 1993'te açılan ilk altın madeni'nin açıldığı bölge Peru'nun en yoksul dördüncü bölgesiymiş. Açıldığı dönemde madenin. Hı hı. 20 yıl sonra en ...yoksul bölge haline gelmiş. Birinci yoksul bölge. Birinci bir yoksul bölge haline gelmiş ve buradan yola çıkarak... ...başka bir yerde, Peru'nun başka bir yerinde... ...yeni bir altın madenini kabul etmediklerini... ...suya evet, altına hayır diyerek insanlar direniyorlar... direniş gösteriyorlar. Evet. Daha söylenecek çok şey var ama programımızın yine sonuna geldik. Evet. Ee, sorunlar bitmiyor ama programın süresi bitiyor. Evet, su hakkında bu haftalık bu kadar diyelim. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Su hakkı. Kâr için değil, yaşam için su.